bir cümleye. Yaten Foucault 77 yılında Antiyotibin İngilizcesi yayınlandığı zaman bir ön söz yazıyor ve e, yanlış hatırlamıyorsam eğer erotik politik bir sanat kitabı olduğunu söylüyor Antiyotibin. Ve üçüncü e, vurgusu ise <gülüyor> faşist yaşama karşı bir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 Şöyle başlıyor. Arzulanan Makineler adlı bölüm. Bir kere e, yine hep bir şey aklıma geldiği için bir türlü başlayamıyorum e, cümleyi. Ama e, şunu da söylemek lazım. Dolus ve Guattari psikanalizle ilişkilerinde ben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 gramer kurallarında ben konuşuyorum'daki benle e, cümlenin önermenin konusu yani öznesi arasındaki farkta da bunun üzerine çok e, vurgu yapılan bir şey e, Drozba Gattay tarafından bütün bir üçüncü tekil şahıs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 Şimdi bir problem var. Hemen bir parantez etmek zorundayım bunun üzerine. Türkçedeki psikanalist çevirisi Fransızca'dan geliyor ilk başlarda. Ve Fransızlar bir tür milliyetçi bir şey yapıyorlar Freud çevirirken. Freud'un döneminde biraz daha önce, yani 1900 öncesi Jeanne, Subconscient lafını kullanıyor Fransızlığa. Grinch altı. Grinch'in altı. Halbuki Freud'un kullandığı kavramda alt değil, öte var.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 Fark etmiyordu, <gülüyor> Fransızdaki altını tercih etmişler, 60'lı yıllardaki bütün Freud çevrelerinde bilinçaltı geçtiği için Türkçe'de hep bilinçaltı, bilinçaltı diye gitti. Yakın zamanlarda bilinç dışı oldu bu. Ötesine gittik, dışarıya çıktık. Altından dışarı gittik. <gülüyor> Hocam, e, bilmemezlikten... Bilinemezlikten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> kaynaklanıyor değil mi yani bu Türklerin tercümeyle olan sorunundan var. Hayır Fransızçıdan gelen geldi. yani Fransızçıdan çevrildiği için oluyor bu. Biz Kabahit Türkleri değil Fransızların. Yani şey, politik bir şey. Efendim? Politik bir <gülüyor> şey. Ee, valla e, politik old... Fransızların kim politik bir şey? Bizdeki yapılan. Bilmem niçin politik? Yok. Değil çünkü çevirenler Atilla Tokatlı Sıladin falan gibi insanlar yani. Dolayısıyla cumhuriyetle çok alakaları olmayan bir entelektüel grubu. Bilinçli mesela kavram olarak bize yabancı bir şey öte anlamında yani. Işı ve bilinçaltı ya da bilinç üstü de bize çok uzak bir şey kavramsal olarak düşürüyor. Bilinç üstü öyle yok. Yani gelenek olarak diyorum mesela İslam üzerinden bazı kavramlar çok iç şey geçiyor. Mesela sizin ön sözde belirttiğiniz müddetinden üzerine. Ben bilmedim, öyle bir şey yapmadım. Ben, ben İbn Arabi üzerine yazmadım bir, hiç. Çok öyle değil bir, bir cümle gördüm ben, şeyler ön sözünde. Ne ön sözünde? Devlet tercümesi üzerine. Ee, ondan yola çıkarak söylemeye çalışıyorum. Yani bizde bilim olarak olmayabilir ama neticede e, neş üzerine konuşmak önemli bir Nefs başka bir şey, psikaniz başka bir şey. Onları çok karıştırmamak lazım. Başkallı ayrı da, yani yakınlık anlamında, çağırıştırma anlamında, varlığı mutlu anlamında. Yok, şimdi e, eğer isterseniz e, birinci altı e, bir cumhuriyet ideolojisi yahut e, ona benzer bir şey yüzünden çevrilmiyor. Fransa'dan çevrildiği için. Fransa biliyorlar çünkü e, Atletokatlı ve Selahaddin Hilâb o dönemde Fransa çevirileri yaparken. E,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 ...kültürün farklı kullanımları. Yani Anglo-Sakson dünyası yeme içme kültürü. E, Fransız dünyası entelektüel kültür. Alman dünyası halka ait bir e, yaşam biçimi, konuşma biçimi, bilimler biçimi falan yani kültür. E, üç ayrı ama Fransızların uygarlık dediği için... onu e, Fransızlara öyle çevirdiler. Malezyna'nın civilizasyon. Uygarlıktaki rahatsızlık. Ama e, Almancası kültür olduğu için... ...ikinci çevirisinde, Türkçe çevirisinde...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 Konuşulur. Gibi yani. Saparlı. Şimdi bu ya yani o diyelim. Yahut id diyelim. Yani üst benlik Bir tür Tarşıtı olan id. Biri kontrol ediyor, biri boşaltıyor, rahatlıyor. Egonun iki tane şeysi. Biri kontrol mekanizması. İnsanı kontrol eden bir şey. Öbürde bir bize alanı rahatlama alanı. İd rahatlama alanı. İd işliyor, ça funktion. Bazen kesintisiz, bazen de kesintili olarak çalışıyor şey. İdimiz. Bilinç dışı. Bilinç nefes alıyor. Isınıyor. Yeniliyor. Yemek yeniliyor. Nokta. Önce Sürekli veya süreksiz bir şekilde nefes, ısınma, yeme eylemi. Arkadan ikinciye geliyoruz. Şimdi yemek ee, Direkt olarak kullanacağım. İkinci şey cümle dışkılara doğru gitmeye başlıyor. Önce aldık, sonra vereceğiz. Sıçıyor. sachi, sabez, yani düzüyor veya sıkıyor. Nokta. Şimdi burada en baştan itibaren yemek ve Çıkartmak, almak ve vermek ilişkisi başlıyor. Yani Freud'un e, hastalarından biri olan Başkan Schraber onun üzerine epi bir e, sayfa var. Aynı zamanda bu 74 yılında kitaptan iki sene sonra Jean-François Lyotard Libidinal Economy kitabını Yazdığında tekrar Schreber'le karşı karşıya geliyoruz. Bir paranoyak delirium geçiren bir Freudun hastası Schreber. Başkan Schreber, bir hakim. Hakim deyince tabii Türkiye'deki e, hakimler gibi de bir otorite olduğunu düşünün. Yani karar veren bir mekanizma. Bu deliryumu içinde, çılgınlığı içinde, dünyanın kurtuluşu için kendisinden bir kadın oluşturmak gerektiğini düşünüyor. Yani bir tür travestisman söz konusu. Çok yani metin önümüzde olmadığı için size sadece Kısa bir şekilde anlatacağım. Yani baştan sona onu e, anlatmamıza gerek yok. Çünkü konumuz başkan Şiraber değil. Ama şunu hemen hatırlatıyor. Çünkü bu cümle bana Şiraber'den bahsediliyor. Ve Batay'dan bahsediliyor. Bu cümlede yemek yemek, e, ısınmak ve e, terlemekle sıçmak ve sikmek kıça ait bir eylem, ağza ait bir eylem. İki tane vücudun dili. Çünkü Schreber kıçından güneşe aldığını ağzından da yemek aldığını düşünüyor. Ve kıçından aldığı güneş aynı zamanda Batay'ın bir kavramı. <gülüyor> lanus Söler güneşsel göt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 Betlekteki şizofrenlerle artudaki yüzeye ait, deriye ait olan dünya, yani yüzeyden bahsedik yani yarık değil çizgi. Van Gogh üzerine yazdığım metin bu. Toplumun intihar ettirdiği Van Gogh. Diyor ki, "Artık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 parça Birbirinden ayrılmıştır. Şimdi burada e, özellikle yüzey, altı ısınan bir yüzey deri ve içinden terliyor. Yani e, yüzeye ait olan dışarıdan gelen hastalık deri sayesinde korunuyor. Hani mantıki gelen bir şey değil mi? bize?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 sonra Deleuze'ün öğrencilerinden birinden aynı zamanda Lacan'ın da yakın e, o öğrenci Deleuze hakkında bir kitap yazmasını rica ediyor. Lacan rica ediyor. O da Deleuze siyah gözlükleriyle ve uzun tırnaklarıyla Cretegar boya benzeten bir cümle yapıyor.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 parçasının yüzeyinin dış dünya ile temasındaki koruma ilişkisi hastalığa karşı vücudun kendini dış dünyadan koruması art onun da e, organsız beden buna geleceğiz ama e, kavramıyla e, yüzeyi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 yenen ve atılan uçkılanan arasındaki ilişkide Freud'ün id kavramı için diyorlar ki ne büyük bir hata 3. tekil şahısın kullanımında id kavramını id kelimesini daha doğrusu kullanmış olmak. Çünkü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 akışkanlığa sahiptir zaten. Her yerden akmaktadır. Kaçmaktadır. Ve yani ikinci bir topiye ihtiyacımız yok bir için. Freudian topiye ihtiyacımız yok. Ben, ego, üst benlik ve id arasındaki o kontrol ve rahatlama mekanizmasına ihtiyaç yok. Zaten bir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 Vücutta olduğu gibi diyorum çünkü Deleuze 69 yılında bu anlamın mantığını savunacağı zaman ikinci tezi birincisi fark ve tekrar ikincisi anlamın mantığı 68 ve 69 yılları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 Büyük bir oranda ikili karşıtlıklar arasında yani doğa e, insan, doğa toplum e, veyahut e, metafor, metonimi filan, dil, yani dil biliminin, psikanalizin ve e, sosyal teorinin yahut sosyolojinin, da felsefenin ikili karşılıklar olarak e, ele almış olduğu bu düşünce dünyasının e, erkek kadın yahut ...beyaz siyah vesaire... ...ikili karşılıklar üzerine almış olduğu dünyanın... ...düşünce dünyasının çok... ...ötesinde bir... ...yere yerleşmeye çalışıyorlar 72 yılında. Yani düşünceyi ikili... karşıtlıklar üzerinden çıkartıp... ...bir tür... ...özdeşlik sonrası bir... ...felsefi düşünceye... ...geçmeye başlıyorlar. Yani çünkü... Bütün bir hegelci gelenek değil mi? E, Diyalektik olarak birbirinin karşıtı olan A ve B ilişkisinde hep sentezlerle işleyen bir düşünce. Yani birleşme üzerine bir düşünce. Halbuki Deleuze ve Guattari de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 Ayrışıklıklar üzerine kurulu olan bir sentez. Bir tür Aşkınlık Sentezi değil yani A ve B'nin aşıp -e Bunk diyor değil mi Hegel? Depassement Fransa diyorlar. Taşıyarak aşma Aşkınlık Üzerine kurulu olan Aşma üzerine kurulu olan Bir Anlayıştan çok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 Düşüneceğiz ama sonra şimdi arzulanan makinelerde duruyoruz ve hemen arkasından zaten demin söylemiş olduğum başkançılığa haberle ilgili bölüm geliyor. Tabi bir Lewis Tross'la küçük bir dalga geçme cümlesi var. Her şey makina birbirleriyle birleşiyorlar, ikileşiyorlar, çiftleşiyorlar vesaire vesaire. tıpkı süt üreten bir annenin memesinin çocuğun ağzıyla çiftleşmesi gibi veyahut da bir anoreksikin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 E, kelime arasındaki ilişkiyi sese doğru çeken bir dil. Bu aslında Raymond Roussel'den de gelen bir şey. Bir anda Raymond Roussel 19. Yüzyıl, yüzyılın sonundaki bir edebiyatçı. Bir, bir şeyi çevirildi Türkçe'ye. Nasıl çevirildi bilmiyorum ama Lotus Söller diye. Yani e, Anüs yerine Lotus Söller var. Güneşsel Lotus, Ama asıl e, Raymond Roussel'in en çok Surrealistler tarafından beğenilmesi yahut Marcel Duchamp'ın ona olan hayranlığı Fransızca'daki sesi kullanarak iki ayrı dizi ortaya çıkartmasından geliyor. Mesela le four pantalon rouge le four pantalon rouge ki fark biri kırmızı sık si kuvvetli olan pantolon le pantolon pantalon rouge le four pantalon rouge da tahta ayağı kırmızı olan bir korsanın ifadesi. Duchamp bununla çok oynadı. Mesela değil mi? Kendi kendine kadın kılığına girerek o tarafını çektirdiğinde altında Roslavi yazıyor. İsim aynı zamanda gül hayattır. Yaud Mona Lisa'nın Leonardo'nun e, Mona Lisa'sının sakalını, bıyığını yaptığında L, H, e, L, H, O ve Q harfleri de, Q harfi okuduğunuzda L, H, O, Q Kıçı olan kadın Mona Lisa Sırlı tebessümünün diye adlandırılan tablonun kıçı bir olan bir kadın olduğu. Yani Arto'nun bu korku tiyatrosu, bağırışı, sesi kırması ee, bulursam size getiririm Arto'nun sesini. E, çünkü en son yapmış olduğu bir radyo konuşmasının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 ilişki örneği olarak okunabilir. Tabi dönersen ben metni <gülüyor> e, neydi? Anoreksik'in o yiyeyim mi yemeyeyim mi diye e, karar verememiş olduğu anal makina konuşma makinası aynı zamanda Nefes alma makinası, yani astım krizi, fiziki bir, fizyolojik bir şeyden bahsediyoruz. Makine metaforik değil, kelimesi kelimesinde kullanılıyor. İşte böyle, Türkçeyi de öyle çevirdiler, Onu kullanacağım yine istemeden de olsa, işte böyle yaptakçı oluyoruz. Tasim Yücel, Bricolör'ü e, Claude Lévi-Strauss'un yaban düşüncesinde zaten, yok şeyde e, hüzünlü dönenceler Trist Tropic kitabında Bricolör'ü yaptakçı diye çevirdi. Yani Bricolör e, sonuçta yapıyor takıyor tabii ama ne kadar e, yaptakçı olarak e, çevrilebilir bilmiyorum ama Fransızası daha kolay. Fransızlar için daha kolay bir kelime. Yaptak dediğiniz zaman hani çıt çıt put put gibi Türklerin mücadele ettiği kelimeler varmış. Onlar gibi bir kelime çıkıyor karşımıza. icat yani. E, brikolör aslında hani ele iş, elin, e, e, e, eliyle iş yapabilen insan demek. Hani e, ampulü yerine takabilir. Yahut elektrik e, bozulduğu zaman bir şeyi e, alıp e, bakıp ondan e, nasıl mekanizmasının olduğunu anlayıp bilmeden bir işi yapabilen insana brikolör deniyor. Ve de bu şekilde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 İçindeki gökten gelen ışıklar. Yani demek ki batayın kavramıyla güneşsel kıç. Ve emin olun ki diyor bu yürüyor. Böyle oluyor yani. Başkanlar bey bir şeyin farkında. Bir şey üretmekte hatta bundan biz teori bile yaparız diyorlar. Şimdi bunu okuyan bir 60'lı yılların Marksistini düşündüğünüzde <gülüyor> sinirlenmeyi ve işte bu almayı alay almaya çalışmayı anlayabiliriz. Üretim biçimi Artı değer, üretim e, ilişkileri derken bir arzu akışkanlığı içinde bedenin yapmış olduğu işlevler üzerine bir kitap çıkıyor karşımıza. Ama o kadar da tabi e, ilerlediğimizde bütün bu zihniyetin nasıl teorize edilmeye başladığını görmek mümkün.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 İkinci paragrafa geldiğimizde bir karşımıza şey çıkıyor. Bu Bühner. Voice'teki yazarı, Lenz'in yazarı. Bühner'in meşhur eee çığlığı. E, bir evvelki Venedik Bienali'nde Manon de Beauard adlı bir sanatçı Svely Rolnick üzerine bir belgesel yapmıştı. Svely Rolnick tam bu kitap sonrasında Brezilya'daki darbeden kaçıp Paris'e gelen o zamanlar genç bir kız Döloz'ün derslerine düşüyor ve o anlattığı hikayede ...sanatçıya anlattığı hikayede... ...işkence görmüş bir... ...devrimci kadının... ...bu... ...psişik dünyasının... ...içinden... Dölözün ona... ...Voycek'in çığlığı üzerine çalış... ...dediğini söylüyor ve... ...çalışmıyor... ...söyler olayım. ama... ...sonra... ...yani ııı... Ee,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 Büchner'in de bu Lens adlı kahramanı dışarıda bahçede dolaşan bir şizofren. Fakat diyorlar ki bunlar, deriz bir bu çok iyi bir şey yani. Hava alan bir hasta var, divanda yatan bir hasta yerine. Yani nebroz'e divanda yatacağına şizofren açık havada bahçede dolaşsın daha iyi. Haten bir Guattari ile yapılan bir, Frans Guattari ile yapılan bir konuşma da şey diyordu. Gerçekten nevrozileri düzeltmek, nevrozlu insanlara düzeltmek daha zor. Schizofrenleri yani iyileştirmek daha kolay, ama zaman harcamak lazım. Bilmiyorum ne kadar. Ee, ben şey değilim, ee, psikanalist veya psikiyatrist değilim, ama e, Deleuze ve Guattari'nin bu kitaptaki şizofreniye yaklaşımı aynı zamanda çok eleştiri alan ikinci bir konu. Çünkü bir e, gazeteci kızın Döloz'da yapmış olduğu söyleşide gazeteye şu yansıyor. Hayatlarında şizofren görmediler, şizofreniden bahsediyorlar. Tabii Döloz'un söylediği şey çok basit acaba diyor, hayatta şizofren görmüş insan var mı? Ki biz görmediğimizden bahsediliyor. Bir. İkincisi Felix Guattari 60'lı yıllardan beri demin söylemiş olduğum gibi labor kliniğinde çalışıyor. Ve devamlı e, şizofrenlerle beraber. Ve tabii bütün bu 72 yılındaki bu kitabın Çıktığı dönem, bunu tabii söylemek lazım, unutuyordum. İlk başlarken, antipsikiyatri üzerine yapılan büyük devrimci mücadelenin başladığı yıllar. 70'lerin başı. Yani Foucault'un deliliğin tarihi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 ...hasta değildi. Agnes Vardam'ın... ...bir filmi üzerine konuşmaya gelmişti. Paris'te. Ama... ...Kingsley Hall'da... ...Roland... ...Roland Leng ...olan... ...yaşantısında büyük bir... ...şiddetli bir ilişki var doktor-hasta ilişkisi. Mary Barnes... Şizofren, e, Len ile aynı evde kalıyor, 24 saat beraberler. Yani zaman lazım bir şey, biraz da Walter'in o büyük beraberlik, kavga, düşüş, Maribans e, yerlere e, boklarını yapıyor, onları alıyor, duvarlara sürüyor, Len'in üzerine saldırıyor e, ve uzun süren bir tedavi ilişkisi sonucunda Len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 Antioch sonrasındaki İtalyan solculuk hareketinin içinde de bunda hemen bir bir parantez daha yapacağım çünkü işçi iktidarı Negrini'nin de içinde bulunduğu o dönem grubu dağılıyor. Yani, e, Deleuze ve Guattari'nin anti sonrasında, kitabının sonrasında e, marksizm içinden gelen bir grup insan Marksist teori başka yerlere doğru çekmek üzere e, şeyi lab ediyorlar örgütü. Eee Ostrada İtalya'da ve büyük eylemler yapılıyor sokakta. Bugünkü Beykaniye Mısır, Tunus gibi eylemler. 68 sonrası yeni öznellik hareketleri. Akıl hastamalarının kapalı mekanlardan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 Anlatılıyor. Bunu Dölöz'le ilgili yapmış olduğum buradaki punk sanattaki sergide Jean-Jacques Lobel'in performansı içinde anlatıyordu. 1970'li yılların ortalarına doğru, 74'teki zannediyorum. Antipsikiyatri hareketinin o büyük sokak hareketleri sırasında Guattari'nin köşede oturup izlemesini. Guattari aynı şekilde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 Ve 68 içinde yani sonrasında daha doğrusu 68'in iflası üzerine konuşulurken sürekli bir şekilde yaptıkları vurgu Deleuze ve Guattari'nin aslında devrimin gerçek moleküler devrimin olduğu 68'de. Çünkü 70'li yıllar, kitap çıktığı sırada Fransa'da Jusqu'à Décembre var, e, Fransız e, Cumhurbaşkanı dönemi, bir Simone Bey'in kanunu o dönemde çıkıyor, yani kadınların kurtaj hakkı ve kanunen bunun devlet tarafından karşılanması sosyal sigorta tarafından, bu tabii çok önemli bir atılım. Yani e, 1970 feminizmi için büyük bir sembol. İkinci büyük, Giscard'ın De aslında, aslında, yani Pompidou'nun asıl e, büyük şeyisi, ikinci atılımı, Giscard öncesi, Paris 8. Üniversitesi'nin kurulması. Velsen Üniversitesi ve ki... Bütün bu nüveler orada toplanmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bandesi kapattım. Yani ki büyülerin bu açık havada gezen şizofreni divanda yatmasından daha iyidir. Fakat aynı zamanda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 Ne yapayım babam diyor papaza. Hani papaza baba diyorlar ya, komper. Bundan daha iyi ne alabilirim? Doğadaki karlardan, dağlardan, yıldızlardan. Bırakın diyor yani e, anayı, babayı Tanrıya dini rahat bırakın beni Kapalı tırnak şimdi tabi makina kavramı her şey ister göksel ister yıldızlara ait ister gök ait ister Alplere ait dağlara ait bütün bu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 girişim içindeler yani bu ayrımlar yerine birbirleriyle kesişen ayrı diziler oluşturan ve bir dizilerin bazıları eee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 tımarhanelik, akılsızlıkla düşünülen edebiyatçılara büyük bir övgü çıkıyor. Yani Döröz Bogattari her zaman için Göte'nin o büyük rasyonel düşüncesine karşı Kleist'in delir yumruğunu tercih ettiler. Satrın egzistansiyenizmine ve hatta Bataille'nin bütün marjinaline rağmen Batay'ın psikanalitik kitabı perversite içinde bile olsa Annem, Mamer kitabından çok uzakta bir başka edebiyata doğru uzanıyorlar. Yani diyaloglarda Klerparna ile ele almış oldukları kitapta Düröz diyor ki İngiliz ve Amerikan edebiyatının üstünlüğü Fransız edebiyatına nazaran o büyük Fransız edebiyatına nazaran ve Alman edebiyatına nazaran onların bütün bir aile toprak anne baba devlet ilişkilerine nazaran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 daha sonra bir burada Danimarkalı bir başka bir dil var tabi. Ee, Pesquart'larla çok ilgilenmiş olduğu. Yilmself ee, h e j l m E s Yilmself diye bir Danimarkalı dil bilimci. Bütün bir Kafka kitabının onun üzerine kuracaklar. 74'te minor bir edebiyat için Kafka kitabı Danimarkalı dil bilincimin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 Olay. Olay felsefesi bu. Olaya tekrar döneceğim. Yoruldunuz mu? Yok. Bırakabiliriz yani.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 Taricu koku için değil, bütün bir antyoidip okuması için ilk kavram. Çünkü arzu da demin bilinç dışının akışkanlığından bahsettik. Arzu da bir akışkanlık gelişisi. Fakat şöyle ki, arzulanan makinalar kavramı.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 Arzulayan değil. Arzulamıyor bir şey. Eksik arzulanmıyor. Arzuları tarafından kapılan bir arzu. Machine Desirant Arzulanan makineler Özne-Nesne ilişkisi üzerine kurulu olmayan bir ilişki. Bu bakımdan da arzulanan üretim burada deminden beri Allahsız ve babasız kutsal vursuz Homo Natura'nın doğal insanın psikiyatrisinin Marxist değil ama materyalist olduğunu vurguluyorlar. Yani maddi dünyanın içindeyiz. Hala, belki Althusser'in, Marx'ın deliktik materyalizminde değiliz. Ama arzuların, üretimin materyalizmindeyiz. Şimdi burada çok ilginç bir yakınlık kurmaya başlayabiliriz belki. Althusser'in rastlantı materyalizmi tavramıyla. <gülüyor> Politik yazılarının zannediyorum birinci cildinin sonunda aklımda öyle kaldı. Bakmak lazım ama bir rastlantı materyalizminden bahsediyor Louis Althusser. Aslında ...bu kesişmelere çok benzeyen bir şey var. Bir yağmur metaforu var... ...Altüser'de. Yağmur yağıyor ve... ...an yağm yağmur... ...düşüncelerin... ...damlalarından oluşuyor. Artık... ...maddi... ...olan bir... ...tarih değil... ...materyalizm historik ...tarihi materyalizm... ...değil...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 ben çok coğrafyanın ilginçliği üzerine hep duruyor Dülöz. Felsefe tarihinden çok enlem ve boylam üzerine kurulu bir okuma, siyasi okuma. Bunu daha sonra tekrar buraya dönebiliriz ama e, buradaki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 Demin bahsettiğim Organsız bedeniyle Arzulanan makineler arasında Birazdan oraya gireceğiz Belki yarın artık Zaman geçtiği için belki yarın oraya gireriz Büyük bir Mücadele var Üretime ait olanla Üretime ait olmak istemeyen arasında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 Çünkü bütün bu ikili karşılıklar olacak olan makinelerin rejimi ikili bir kural üzerine kurulu ama asosyatif yani beraberce cemaatleşebilecek olan bir rejime ait ikilik ikili bir kural ama ikili kuralı birleştiren bir rejim. Dördüzdе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 adlı metin intiharında ne ya belki yazdığı son metin. Bütün bu karşı karşıya gibi gözükenlerin aşkın, içkin nasıl beraber çalıştığı üzerine. Univoque bu bi, bi univoke gibi. Ama buradaki Lacan'ın psikanalizin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 zıtlıklar veya karşıtlıklar yerine sürekli bir şekilde bunların birleşmesinden oluşan bir rejim. Çünkü her seferinde makine başka bir makineler hep devamlı çiftleşiyor, çiftleşiyor, çiftleşiyor. Ağız, memeyle, sütle, meme ağızla. Birinin birinin olan üstünlüğü yok. Meme ve ağız beraber. Ve, ve, ve.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 değişiyor. mutlak ufukta fiziki olmayan ve tıpkı bir anda yıldırım düşmesi gibi her şeyi değiştiren ufkun mutlaklığı. Ya da daha başka bir örnek vereyim. Eee Olağanüstü bir özgürlüğe ait bir id değil, birik değil. Kimi zaman özgürleşen, kimi zaman da faşistleşen bir birik dışı. Onun için arzu kimi zaman baskıyı arzuluyor, kimi zaman özgürlüğü arzuluyor. Arap dünyası, bu güzel bir örneği olabilir yani